her tür noksandan münezzehliğinin bir ifadesidir. Selima selam, kökünden türer selam, ki bu selam, kökün ifade selam, ettiği genel mana selam, selam, emniyetle yahut selam, huzur içinde olmak bulunmaktır. Selam, selam, selam. Gerçekten biz arzu edilenler için de arzu biz edilecek biz olarak biz biz en mübahı, en makbulü biz budur. Biz huzur. Biz Ahirette biz de biz cennet biz bir huzur,